Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rebî bin Süleyman şöyle dedi. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Abdi Menaf oğlu, Muttalib oğlu, Haşim oğlu, Abdi Yezid oğlu, Übeyd oğlu, Sayım oğlu, Şafii oğlu, Osman oğlu, Abbas oğlu, İdris oğlu, Ebu Abdullah Muhammed el-Muttalibi peygamberin amcazadesi bize şöyle anlat. Şöyle anlattı diyor. En'am suresinin birinci ayetiyle başlıyor. Hamd. Gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eyleyen Allah'a mahsustur. Böyleyken inkar edenler Rab'lerine başka şeyleri denk tutuyorlar, ortak tutuyorlar. Övgü o Allah'a özgüdür. O'nun nimetlerinden birinin şükrünü yerine getirmek yine O'nun başka bir nimetiyle mümkündür. Bu nimet de önceki nimetlerine şükreden kimseye yeni bir nimetin verilmesini sağlar. İnsanın bu nimet dolayısıyla da Allah'a şükretmesi gerekir. edenler O'nun azametinin künhüne eremezler. O kendisini vasfettiği gibidir yaratıklarının onu vasf edişinden de yücedir. Tabii burada Şafii'nin risalesini veya görüşlerini temellendirirken, kaleme alırken, ortaya koyarken temel hedefi var. Şafii biliyorsunuz Malik'in talebesi, İmam Malik'in talebesi ve aynı zamanda da Hanefi mezhebinin kurucusu İmam Muhammed'in talebesi Şafi. Yani öyle sıradan bir adam değil, iyi bir eğitim almış. Aynı zamanda da işte burada künyesini saydı. Peygamber Efendimizin kabilesi olan Haşimilere mensup bir sülaleden geliyor. Mekke'de doğmuş, büyümüş ve burada Şafi'nin temel tezi şudur. Vazd-ı Şafi Arkitektur of usulü Fıkıh diye bir kitabı var, şey makalesi var. Orada Şafi usulü fıkın kurucusu mu? Diyor ki değindiği yerde Şafi'nin Amacı ortaya çıkan ve Şafii döneminde yeni yeni filizlenmeye başlayan Mu'tezile'ye karşı görüş geliştirmektir. Yani onların tezlerini yıkmaktır gibi bugüne kadar öyle veriliyor, öyle anlaşılıyordu. Ama Şafii'nin esas hedefi kendisinden önceki yerleşmiş iki büyük mezhebe karşı görüşlerini yerleştirebilmektir. Yani Maliki ve Hanefilere karşı görüşlerini yerleştirebilmektir diye iddia ediyor. Ama bakın buradaki girişte işte Allahü Teala'nın vasfını ve onu vasf edenler sıfatlarını gündeme alanların onun derinlemesine künhüne vakıf olamayacaklarını ve Allah kendisini nasıl vespediyorsa Aslı'nın öyle olduğu girişiyle yani kelami bir bakış açısıyla giriyor. Kerem ve lütfüne, izzet ve celaline yakışır bir şekilde ona hamd ederim diyor. diyor. Topyekün bütün derinlemesine nüfuz edebilmek. Yani siz mesela bu e, ilimi üç mertebeye ayırıyorlar. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin. Siz mesela Amerika'nın var olduğunu ilmel yakin biliyorsunuz. Yani Amerika var. Ama Amerika'nın varlığını Amerika'ya dair fotoğrafları gördüğünüz zaman el yakın bilmiş oluyorsunuz. Amerika varmış fotoğraflarını gördünüz. Ama Amerika'ya giderseniz hakkel yakın bizatihi Amerika'nın varlığını görürsünüz. Amerika'nın künhüne vakıf olmak için ise Amerika'nın devlet işletim, işleyiş sistemi, efendim insanların yaşayış biçimi, algılayışı vesairesi onların derinlemesine orada vakıf olduktan sonra ben Amerika'yı biliyorum diyebilirsiniz. İşte bu şekilde Allah'ı bir kişinin bilmesi mümkün değildir yani. O ancak kendisini nasıl tafsif ettiyse öyle bilinebilir. Ondan güç ve kuvveti ancak onun sayesinde var olan kimsenin yardım dilemesi gibi yardım dilerim. Onun hidayetini dilerim. Onun hidayet ihsan ettiği kimse doğru yoldan sapmaz. Onun kulu olduğunu itiraf eden, günahını ondan başkasının affedemeyeceğini ve kendisini ancak onun kurtaracağını bilen kimse gibi yaptığım ve yapacağım günahlar için ondan mağfiret dilerim. Allah'tan başka ilah olmadığına, onun birliğine ve ortalığı bulunmadığına, Hz. Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim. Allah Hz. Muhammed'i peygamber olarak gönderdiği zaman insanlar iki sınıf. Peygamber Efendimiz peygamber olarak kendisine peygamberliği bildirildiği zaman insanlar iki gruptu. Birincisi ehli kitap idi. Kitabın hükümeti Hükümlerini değiştirmişler, Allah'ı inkar etmişler, dilleriyle yalan uydurmuşlar ve onu Allah'ın kendilerine gönderdiği gerçeğe katıp karıştırmışlardır. Yüce Allah onların kendisini inkar ettiklerini peygamberine şöyle bildirmiştir. Hani ehli kitapla ilgili farklı hükümler var kitapta vesaire. Onların kafir veya inanmayanlar müşriklere yakın bir statüde olduğunu vurguluyor burada. Yüce Allah kitabında şöyle bildirmiştir diyor. Ali İmran suresi 78. ayet. Onlardan bir takımı, kitapta olmadığı halde kitaptan zannedesiniz diye dillerini eğip bükerler. Halbuki o kitaptan değildir. O Allah katından gelmediği halde onun Allah katından geldiğini söylerler. Bildikleri halde Allah'a bühtanda bulunuyorlar. Yine Allah şöyle buyurmuştur Bakara suresi 79. ayette kitabı elleriyle yazıp sonra onu az bir baha ile satmak için bu Allah katındandır diyenlerin vay hallerine. Elleriyle yazdıklarından dolayı da kazançlarından dolayı da onlara yazıklar olsun. Yine yüce Allah şöyle buyurmuştur. Tövbe suresi 30-31. ayetler. Yahudiler Üzeyir Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih İsa Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla söyledikleri bir sözdür. Onlar daha önce Allah'ı inkar edenlerin sözlerini taklit ediyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da saptırıyorlar. Onlar Allah'ı bırakıp bilginlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu İsa Mesih'i kendilerine tanrılar edindiler. Onlar ancak bir tanrıya ibadet etmekle emrolundular. Ondan başka tanrı yoktur. O bunların eş tuttukları şeylerden münezzehtir, uzaktır. Yine Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Nisa suresi 51-52. ayette Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanları görmedin mi? Onlar puta ve şeytana inanıyorlar ve inkar edenler için işte bunlar iman edenlerden daha çok doğru yoldadırlar diyorlar. İşte onlar Allah'ın lanet ettiği kimselerdir. Allah kime lanet ederse artık bu kimse kendisi için bir yardımcı bulamaz. Bu iki sınıftan şimdi birinci sınıf ehli kitaptı ve bizim Kur'an-ı Kerim'de ehli kitapla ilgili olduğu için bu bilgilerden hareketle onların inanmayan, kitaplarını tahrif eden kimseler olduğunu bilmiş oluyoruz dedi. Bu iki sınıftan diğeri Allah'ı inkar etmişler. Allah'ın izin vermediği şeyleri uydurmuşlar. Hoşlarına giden bir takım taş, ağaç ve suretleri elleriyle dikmişler. Onlara uydurdukları bir takım isimler takmışlar ve Tanrı adı vererek tapmışlardır. İbadet ettikleri bu tanrılardan başkalarını daha iyi gördüklerinde onları atıp yerlerine elleriyle başkalarını dikerek onları bunlara ibadet etmişlerdir. Bunlar da Araplardandır. Şimdi burada ikinci kısım dediği insanların Allah'ın izin vermediği şeylere uydurmuşlar. Hoşlarına giden bir takım taş ve ağaç suretleri elleriyle dik. Perest, puta tapan, Allah'ın dışında birtakım şeyleri tanrı edinen kimseler olduğunu söylüyor ama Allah'ın izin vermediği şeyleri uydurmuşlar ifadesinden esasında bu ikinci grup insanların da bir takım hukuki kurallar çerçevesinde bir arada kalıyor olduklarına vurgu vardır. Nitekim kitap indiği dönemde İnsanlar cahiliye toplumu olarak da nitelendirilmiş olsa bir takım hukuk kaidelerine göre bir arada bulunabiliyorlardı. Yani amme hukuku derslerinden hatırlayacak olursanız ilke neydi? İnsanlardan bir arada yaşayabilmeleri için ne gerekir? Belli bir toplum düzen içerisinde yaşamaları gerekir ve bu toplum düzeninin devamı hukukla sağlanır diyordu. Bunlar Araplardan da. Arap olmayan bir kısım insanlar da bu konuda onların yolundan gitmişler. Balık, hayvan, yıldız, ateş vs. beğendikleri şeylere ibadet etmişlerdir. Allah peygamberine bu sınıftan Olup kendisinden başkasına tapanların verdikleri cevaplardan birini hatırlatmış ve onların şöyle dediklerini bildirmiştir. Zuhru Suresi 43. Surenin 23. Ayeti. Biz atalarımızı bir din üzere bulduk ve onların izinden gitmekteyiz. Yüce Allah onlar hakkında şöyle diyor. 71. Nuh Suresi 23-24. Ayette. Tanrılarınızı terk etmeyin. ve Süva, Yegus, Yeük ve Nesir adlı putları da terk etmeyin dediler. Böylece birçoğunu saptırdılar. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. 19. Meryem suresinin 41-42. ayetleri. Kitapta İbrahim'e dair anlattıklarımızı da hatırla. O dost doğru bir peygamber idi. Babasına şöyle demişti. Babacığım işitmeyen, görmeyen ve sana bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Yine Yüce Allah şöyle buyurmuştur. 26. Şuara suresi 69-73. ayetler. Onlara İbrahim'in kıssasını anlat. O babasına ve kavmine nelere tapıyorsunuz demişti. Onlar da putlara tapıyoruz. Onların önünde saygıyla durup hizmet etmekteyiz dediler. İbrahim de dua ettiğinizde sizi işitiyorlar mı veya size fayda yahut zarar veriyorlar mı dedi. Şimdi bakın burada İbrahim peygamberin son verdiği hikayette İbrahim peygamber kıssasından puta tapan bir toplumla onlara peygamber olarak gönderilmiş olan elçinin diyaloglarını veriyor ve burada Hz. İbrahim onlara niçin puta tapıyorsunuz diye sormuyor. Neye tapıyorsunuz? Puta tapıyoruz. Peki bu taptığınız şeyler sizi işitip duyuyorlar mı? akl Burhan'la diyor ki onlara peki bunlara siz tapıyorsunuz, saygı gösteriyorsunuz ama ne karşılık verebiliyorlar? Sizi işitiyorlar mı? diye soruyorum. Akli Burhan'la bunların yaptığı işin akla uygun olmadığını, akla uygun olmayanın da insana uygun olmadığını ispatlamış oluyor Hz. İbrahim. Allah onlar hakkında kendilerine verdiği nimetleri hatırlatarak onların genellikle dalalette olduklarını, onlardan kendisine iman edenlere lütufta bulunduğunu haber vererek şöyle buyurmuştur Ali İmran suresinin 103. ayeti Allah'ın size olan nimetini anın siz düşmandınız kalplerinizi birbirine kaynaştırdı da onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız o sizi bundan kurtardı. İşte Allah ayetlerini size doğru yola erişesiniz diye böylece açıklar. Yalnız şimdi burada Ali İmran suresi 103. ayet bağlamına baktığımız zaman bu konuyla ilgili olmadığı söylenebilir. Ali İmran suresi 103. ayetin bağlamı daha çok Medine Medineli Müslümanlar ensarla ilgilidir. Yani o Medineli Müslümanlar İslam'a tabi olup, Peygamber Efendimiz'e tabi olup, İslam'a iman etmeden önce birbirleriyle düşmandılar. Yani çünkü Medine'de bu iki cihanlar yaşıyordu ve çoğunluk Yahudilerdeydi. Ve Yahudiler bu Evs ve Hazreç'in, Arap olan Evs ve Hazreç'in birbirleriyle savaşmalarında onlardan yana taraf oluyorlardı. Evs ve Hazreç düşman idi yani. Ve bu düşmanlığın Peygamber Efendimiz Medine'ye geldikten sonra da bazı yansımalarını görüyoruz. Hatta Peygamber Efendimizin vefat ettiği gün gerçekleşen Sakife toplantısında Hazretin reisi Sa'd bin Ubade peygamberden sonra halifeliğe adayken evsten Evs'in önde gelenlerinden Beşir bin Sa'd'ın Hazreti Ebu Bekir'e ilk beyat eden kimse olmasını da bu düşmanlığın devam etmesi biçiminde yorumluyorlar. Hatta diyorlar ki yani Evs'ler dediler ki bu iş Hazret'e geçerse bize bir daha geçmez. Hazret'e geçeceğine Kureyş'ten Ebu Bekir'e geçsin diye dediler diye bazı teoriler geliştiriyorlar. Şimdi Dolayısıyla buradaki Ali İmran suresi 103. ayette İmam Şafi'nin getirdiği Hazreti İbrahim'in müşriklerle konuşmasının akabinde getirdiği bu ayet Allah'ın kendilerine nimet verdiğini hatırlatarak onların dalalette olduklarını kendilerine iman edenlere tutta bulunduğunu haber vermesini ben şöyle anladım. Sanki bu puta tapanlar İbrahim ve kavminde veya daha önceki kavimlerden puta tapanlar iman edip peygambere tabi olur hidayete ererse Allah bu nimeti vermiş gibi yorumluyor biçiminde anladığım için bunları söylüyorum. Bu ayet daha önceki kavimlerde puta tapanlardan imana gelenlere verilmiş bir nimeti ifade eden bir ayet değildir. Bilakis bu ayet bizatihi peygamberin de içinde bulunduğu toplumdan Restoğlu, peygamber'e iman edip İslam'a iman edenlere Allah'ın nimetini hatırlatan bir ayettir. Yani şöyle okuyun ayeti: Ey Ensar Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Siz düşmanlardınız kalplerinizi birbirine kaynaştırdı o. Değil mi? Onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. İnnemel mü'minune ihvetünden önce veya muahatı hatırlayın. Peygamber Efendimizin Medine'ye hicretten sonra yaptığı ilk iş. Muahat kardeşlik. Mekkelilerle Medine'lileri kardeş ilan ettiği bir şey. Ama ondan öncesinde Medinelilerin Müslüman olma sürecinde Es ve Hazret birbirine düşmanken kardeş haline gelmişti. Siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız ey ensar. O sizi bundan kurtardı. Yani onlar Yahudilerle birlikte yaşadıkları Medine şehrinde inandıkları perestik üzere devam etmiş olsalardı ateş çukurunun içerisine yuvarlanacaklardı. Ama iman ettiler ateş çukurundan kurtuldular. Bir Bilakis buna rağmen Mekke'de peygamber çıkmasına rağmen o ateş çukurunun kenarında olanları ikaz etmesine rağmen ona inanmayıp onun içerisine yuvarlananlar oldu. Ebu Leheb gibi, Ebu Cehil gibi. O sizi bundan kurtardı. İşte Allah ayetlerini size doğru yola erişesiniz diye böylece açıklar. Zaten size hitabı var burada. Yani Allah ayetlerini böylece açıklıyor ki siz doğru yolda olduğunuzun tatmininde olasınız. Ama tabi burada size hitabı, hitabın orada ensara yönelik olması, bize de kapsıyor olması. Engel değil. Biz de bu şekildeki açıklamalardan Allah'ın bu açıklamalarından nasipleneceğiz değil mi? Çünkü ne için? Kur'an evrensel nitelikte sadece o dönemde gönderilen, gönderildiği dönemde yaşayan insanlara hitap etmiyor. Kafi der ki Allah onları Hazreti Muhammed'in sayesinde kurtarmadan önce ayrı ayrı iken de bir arada olduklarında da inkarcı idiler. Onları bir araya getiren en büyük şey Allah'ı inkar etmek ve Allah'ın izin vermediği şeyleri ortaya atmak idi. Allah onları dediklerinden çok yücedir diye burada dua et. Tabi İsra suresinin 43. ayetini okuyarak ondan başka Tanrı yoktur onu överek tenzih ederiz. Her şeyin Rabbi ve yaratıcısı odur. Şimdi burada onları bir araya getiren en büyük şey Allah'ı inkar etmek ve Allah'ın izin vermediği şeyleri ortaya atmak idi. Allah'ın izin vermediği şeylerin olduğunu bunlar Allah'a iman etmedikleri sürece bilebilirler mi? Şimdi burada bir anlayışı ortaya koyuyor. Yani hitapla mükellef yani insanların şer ile mükellef olması için usul derslerinde. Hadi biriniz söyleyin. Hazır ve ibahtı ki neye Allah'ın izin verip onayladığını, neye izin verip onaylamadığını nereden bilecekler? Ama ortaya koydukları şeyler tamamen Allah'ın izin vermediği şeyler miydi? Öyle bir anlayış ortaya koyuyor. Ama durum böyle değil. Yani durum böyle değildir derken, cahiliye döneminde gerek Mekke'de yaşayan insanlar olsun, gerek Medine'de yaşayan insanlar olsun, onlar bir sistem içerisinde bir aradaydılar ve bu sistemi yürütmek için yapmaları gereken işler hüsün idi onlar için. Yani iyiydi, güzel ve bu işlerin tamamı iyidir demiyorum. Bakın bu sistemi yürütmek için tabi oldukları kurallar hüsnü. Çünkü o kuralları çiğnedikleri zaman ne oluyor ortaya? Toplumda sorun çıkıyor, anarşi çıkıyor, kargaşa çıkıyor. Yani mesela kabilecilik en önemli vurgudur. Bir kabileye mensup olmayan insana yaşama hakkı bile vermiyorlar. O halde insanların hayatiyetini ki e, makasidüş şerianın zaruriyat kısmının ilkelerinden biri nedir? Canın korunması. Bir insanın canını koruyabilmek için bir kabileye mensup olması ne idi? Hüsün idi onlar için. Bunlardan yaşayanlar Allah'ın vasfettiği hal üzere yaşıyorlardı. Amel ve sözleriyle Allah'ın gazabını üzerlerine çekiyor ve ona isyanı arttırıyorlardı. Şimdi burada isyan hususunda yani Allah'ı Rab olarak bilmedikten sonra ortaya konulan her fiil isyan mıdır? Veya şöyle değiştirin. Mümin olmayan insanların isyan olmayan tutumlar sergilemesi mümkün müdür? Burada Şafii'nin toptancı bir yaklaşım. İman çerçevesinde olmayan herkesin ortaya koyduğu her tür fiili isyan kategorisine aldığı gibi bir anlayışın ortaya çıktığını sanıyorum e, idrak ediyorsunuzdur sizde. Doğrusu hayır. E, şimdi e, Hanefi, şafi e, şeyi değil burada. Şimdi biz şafi'nin ve Şafii geleneğinin sonraki dönemde Eşari'nin ortaya çıkmasıyla birlikte e, kelami anlamda Eşari geleneği yürüttüğünü göreceğiz. E, ve Eşari'yi bilmedikten sonra veya Eşari ortaya çıkmadıktan önce Şafii'nin buradaki yaklaşımı helefidir. Daha çok hadis eko, ehli hadisin yolunu yürüten en büyük bayraktarı olmuştur. Ölenler de Allah'ın onların sözlerini ve amellerini vasıflandırdığı gibi Allah'ın azabına uğruyorlardı. Yani hayır iş işlemiyorlardı hayır iş işleseler bile bir kıymet yok. Takdir edilen zaman gelip Allah'ın razı olmadığı isyan her yeri sardıktan sonra seçtiği dini ortaya çıkarma hükmü gerek çekleşince o rahmetiyle göklerinin kapısını açmıştır. Ezeli ilmine uygun olarak geçmiş çağlarda hükmünün tecelli edişi gibi onun hükmü devam edecekti. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Bakara suresi 213. ayete. İnsanlar bir tek ümmet idi. Allah peygamberleri müjdeyleyici ve uyarıcı olarak gönderdi. İnsanlar bir tek ümmet idi. 113 ayete bir bakalım. Allah bize ve bütün yaratıklarına din ve dünya konusunda faydası genel olan özel nimetlerini tanıttı. Tevbe suresi 128. ayette an müminler karşısındaki vasfını ifade eden ayet. Yani peygamber efendimizin rahmet peygamberi oluşunun delillerinden olan bir ayet. ve وَمَاَرْسَلْنَا كَيْلَّا رَحْمَةً alemin ayetinde olduğu gibi. O yine şöyle buyurmuştur. Şehirlerinin anasını ve çevresindekileri uyarman için sana Kur'an'ı vahyettik. Şura suresinin 7. ayetinde. Buradaki şehir Seyirlerinin anası Ümmül Kura'dan maksat Mekke'dir ve Hz. Peygamber'in kavmi de orada yaşamaktadır. Yine şöyle buyurmuştur şu Ara Suresi 214. ayette. En yakın akrabaların gelen ayetlerden olması lazım. Beni duymuyor. Sesimi duyuyor musun? Duyuyor. Peygamber Efendimiz'e vahiy geldikten sonra, vahiyin ilk gelen vahilerde ona bir inzar, uyarma, ikaz etme emri de var ilk gelen vahilerde. Yani ilk gelen vahiy Alak suresinin ilk 5 ayet. Ondan sonra gelen ne? Rivayetlere göre Kalem suresinin 10. ayet veya ilk 9 ayet. Ondan sonra müzemil, ondan sonra müttesir diyorlar. Şimdi bu ayet, müzemilde de de değil mi? Ya eyyuhel müttesir, kum fe enzir fethiyabeke fetahhir, kalk ve kazet inzara et, uyar diyor He? bu ayet gelmiş inzara ayeti gelmiş kaçıncı ayet 3 veya dördüncü ayetti şu ara suresinin 214. ayetine bakıyoruz en yakın akrabalarına ne uyar yani buradaki şu ara suresi 214 müddesirdeki enziri açık yani kalk ve en yakın akrabaların, yani uyar neyi uyaracağım nasıl uyaracağım kalk ve en yakın akraba muhtemelen bu e, şu ara suresi 214. ayet Tezinin hemen peşinden gelen ayet, ilk gelen ayetlerdendir. Ama daha sonraki gelen ayetlerde tebliğin sadece akrabalara yönelik olmadı. Peki niye ilk gelen ayetlerde halk ve yakın akrabalarını uyar demiş olabilir? Cenab-ı Hak, yani onu tanımayan yok ki Muhammedül ül Emin. Ona iman edenler en yakın akrabaları olacaktır tezi de doğru değil. Ebu Leheb amcası Ebu Talip koruyucusu o inandı mı? Ebu Leheb amcası Abbas amcası hiçbiri inanmadı. Yani onlar inansın diye değil. O bize gelen bir anlayış gibi gözüküyor. O da değil. Şimdi Mekke'deki hakim unsur ne veya cahiliye dönemi Araplarında bir insanın hayat hakkı tanınabilmesi için hakim unsur ne? Kabileye mensup olduğu sürece hayat hakkı tanınıyor ve kendi kabilesini tebliğ edip inzar etmeden başka kabilelere gitmesi olamaz. Önce bunları uyaracak ve bunlar inanmasalar bile onu koruyacak olan ve onlara bir nevi şu Budur. Bak mesaj budur. İster inanın ister inanmayın. Allah'ın hakikati budur. Önce de size duyuruyorum. Bu husustan dolayı başınıza gelecek sıkıntılara hazır olun. Ve ambargo diyorsunuz kime uyguladılar ama sadece peygambere mi? Haşimilere uygulamadılar Ha müşrik olsun yani inansın inanmasın. Haşimilerin tamamına uygulandı. Yani bu o dönemin şartlarında zorunlu bir emirdi. Kalk kabileni uyar çünkü sen bu işe kalkıştığın zaman ilk önce kabilen eğer sana inansın inanmasın sana sahiplenecek. O olan kabilen. Başlarına ne geleceğini bilmek hakları. Beni Sekim Ebu Talip ne diyor? E, kendisine vahiy geldiği bildirildikten falan ilk haber alanlardan birisi. E, söyleyin ona Amca onu korumaya devam edecektir. Çünkü Mekke'nin reisi Ebu Talip ve peygamberin de birinci derecede koruyucusu, muhafızı ve kendisi ona inanıp inanmadığına dair beyan yapmıyor. İlk söylediği onu korumaya devam edeceğim. Boykota kadar, boykot başladığı zaman Ebu Leheb'in evini şeyden Haşimilerin şeyine Mahallesine taşıdığını görüyoruz. Ama o zamana kadar ebule hep de, Efendim sürekli onun e, aklını başına alması, hidayete ermesi için dua edicilerden. Yani neticede yeğeni başına kötü bir şey gelsin istemiyor. Ama daha sonradan da onu bu yoldan çevirmek için en azılı düşmanı haline gelmiş. Dolayısıyla en yakın akrabalarını uyar emrini biz yanlış anlamıyor. Bu o dönemin şartlarında zorun. Yani çünkü o kabileler, o kabile yani Haşimiler ona sahip çıkacak ve onunla beraber 3 sene aç kalmış bu adam. Yine Allah şöyle buyurmuştur. Çizmemizin sebebi imam Şafi'nin şefaat hususundaki kanaatine dikkat dikkat çekmek. Bizi şefaat ve sere ile ilgili tartışmalar bizi ilgilendirmez. Onlar kelami alanda ilgilidir. Yani usul boyutuyla çok biz onların derinlerine girmeyiz. Var mıdır, yok mudur inanç meselesi. Ama ben onu altını çizin, dikkat edin dememin sebebi şu. Bakın İmam Şafii'nin Peygamber Efendimizin çünkü orada ifade ne diyor? Peygamberliği öncekilerden daha şumullü olan ki bu hakikattir. Adı bu dünyada Allah'ın adıyla anılan ahirette şefaatçi olan ve kendisine şefaat için başvurulan. Çünkü bu hususda Hadiseler, olaylar geliştirilmiş, uydurulmuştur. Diğer peygamberler bile peygamber efendimizden şefaat dileyecek. Bir ilahi var, bileniniz var mı? Bir ilahide işte peygambere gelir diğer peygamberler bile senden medet ister diyor. İlahi mahşerde nebiler bile senden medet ister falan. Efendim o bizi ilgilendirmez. Onu git kelamcına sor. Ben sadece İbrahim Şafi'nin bu husustaki inancını işaret ettim size. Geri kalanı kafanıza takılıyorsa kelamcınıza gidin. Ya bu şefaat konusu kafama takıldı. Bana bunu araştırma konusu ver. Ben bir araştırayım de. Şafi der ki İbni Uyeyne, İbni Ebi Necih yoluyla Mücahid'in Zuhruf Suresi 44. ayet. Doğrusu bu Kur'an senin ve Tavmin için bir öğüttür. Bakın Kur'an'ın tanımı var. Zuhruh suresi 44. Sizler sorguya çekileceksiniz. Bir de orijinal metinden okuyalım. Zuhruh suresi 43. surenin 44. ayeti. Bakalım orijinal metinden okuyalım bir de. Ve innehu Kur'an diye çevirmişler. Tabi öncesinde de bak 43'ü de okuyalım. Sana vah yoluna sıkıca sarıl. İnneke alâ sıratın müstakim. Sen dost doğru bir yoluyla zikrun leke. Senin için bir zikirdir. Zikir demiş. Öğüttür diye çevirmiş burada. Veli kavmike senin için ve kavmin için bir zikirdir ve sevfetüs elun sorulacaksınız. Şimdi burada sorgulanacaklar. Yani ahirette dünyada yaptıklarınızın hepsinden sorgulanacaksınız anlamını mı anladınız siz bundan? Yoksa size gönderilen bu öğüt sebebiyle sorgulanacaksınız anlamı mı çıkıyor? de ve de sorgulanacaksınız. Zikirden zikire öğüt hatırlatma Kur'an mı? Kur'an tabii vahyolun dediğine göre Kur'an'ın sorguya çekileceksiniz. Çok önemli bir ayet bence ve öncesiyle beraber. Sonrasında ne diyor? Ves elmen ersel namin kabli ve min rusüluna ve biz soracağız vesaire diye sana ve elçilerimize bu işin hesabını soracağız diye devam ediyor. Demek ki önemli bir vurgu, önemli bir ayrıntı. Ruhruf suresi 44. ayet. Yaz oraya bu ayet önemli. Kur'an'ın efendim gönderilen elçinin ve tebliğ edilen kalmin Kur'an'dan sorguya çekileceğine dair önemli bir ayet bu. Bu ayetin tefsirlerine de bakalım. İşte onun için yazın diyorum. Ha onun için yazın diyorum. Bunu siz istifade edeceksiniz. Şimdi bu ayet hakkın da mücahidin şöyle dediği bize haber verir. verilmiştir bu peygamber kimlerdendir diye sorulunca Araplardandır denir hangi Araplardan diye sorulunca Kureştendir diye cevap verilir şafi der ki mücahidin bu konuda söyledikleri ayetten açıkça anlaşılmaktadır ve ayeti tefsir etmeye ihtiyaç yoktur Şafi'nin ilk Arap emperyalizminin kurucularından olduğunu söylemek lazım. Arap milliyetçiliği yapıyor burada. Ayetin sev nedir? Bu ayeti Allah niye böyle buyurmuş? Kuranda bu ayet niye var? Sev konulu amacı budur. Yani soru bir ayet okuduğunuz zaman ona sorun. Allah bu ayeti niye göndermiş? Onu o, o soruyu sorun sev konulu amacı'nı bulursunuz. İn ve innehu lezikrun o kitap Kur'an bir zikirdir, bir öğüttür, bir hatırlatmadır. Kime? Leke. Seni, sana. Veli kavmike ve kavmin. Şimdi bu mücahidin ve şafinin çıkardığı anlamda çıkaracak olursak bu e, Kur'an, peygambere ve peygamberin kavmine bir hatırlatma ise biz niye bu Kur'an'ı okuyoruz sorusu gelir. Niye okuyoruz? Hani evrensel bu yorumla Lan Müslüman ayetle konuş. Ayetle ezberinden konuşma. Ayet ne diyor? İnnehu lezikrul lekeveli kavmi. İşte onları sen geçmiş bilgi birikiminden yorumlayarak. Yani Şafi'nin dediği yorumu çıkaramıyorsun. Şafi'nin dediğiyle beraber ayet okuyun. Ne diyor? Bu peygamber kimlerdendir diye sorunca Araplardandır denir. Hangi Araplardan diye sorunca Kureyş'ten diye cevap verilir. Açıkça ayetten anlaşılmaktadır, tefsire gerek yoktur. Böyle mi anlıyorsunuz ayeti açık? Öyle anlamıyorsunuz, öyle de anlaşılmıyor. Peki nasıl şafi? Evet, bu hususa geleceğiz. Allah uyarma konusunda onun yakın akrabalarını ve kavmini özellikle zikretti. Bakın bizim az önce yukarıda yaptığımız yorumlara dikkat edin, şimdi şafinin dediklerine dikkat edin. Onun yakın akrabalarını ve kavmini özellikle zikretti. Bunlardan sonra da bütün insanları uyarmasını, Allah peygamberin şanını Kur'an ile yücelterek onu peygamberlikle görevlendirilince özellikle kavmini uyarmasını istemiş ve şöyle buyurmuştur. En yakın akrabalarını uyarınca ayet. Bazı bilginlere göre Hazreti Peygamber kendisine Kur'an nazil olmaya başlayınca şöyle demiştir. Ey Abdümenaf oğulları Allah beni en yakın akrabalarını uyarmam için gönderdi. Siz de benim en yakın akrabalarım, akrabalarımsınız. Şafi der ki İbni Uyeyne İbni Ebi Necih yoluyla mücahidin biz senin şanını yücelttik. İnşirah suresi 4. ayet. Ayet hakkında şöyle dedi bize haber verdi. Benim adım ancak senin adın ile birlikte anılır. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir. Taberinin Camil Beyan Tefsirinde geçiyormuş bu ifade. Yani Allah bilir ya burada Peygamber'in adının Allah'a iman konusunda kelimeyi şehadet ve ezan'da Allah'ın adıyla birlikte anılması kastedilmektedir. Bu ayet Kur'an okunurken Allah'ın emirleri yerine getirilirken ve günahlardan sakınılırken Peygamber'in anılması anlamına da gele. Ama şimdi burada hemen. Aklıma Bakara suresi 29. ayet geldi. Ne diyordu Bakara suresi 29. ayet diye soracaksınız. 29 mu 30 mu? Yok. 30 Bakara suresi 37. ayet. Ve telakka Adem min Rabbihi kelimatin fetabe aleyh. Adem Rabbinden bazı kelimelere mülaki oldu, ulaştı ve bunun üzerine tövbe etti. Ve innehu huvet tevvâ rahim. Bu ayetin tefsirlerine baktığınız zaman Adem aleyhisselamın müfessirlerin söylediğini söylüyorum Biraz sonra da şeyden maturididen bakarız. Fesirleri söyledim Bu ayeti tefsir ederken Adem Rabbinden bazı kelimeler nelere mülaki oldu sorusunu soruyorlar. Nelere mülaki oldu da tövbe etti ve Allah da tövbesini kabul etti. İşte müfesirlerden bazıları diyorlar ki Adem cennetin kapısında La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah yazısını gördü. Ve orada Allah kendi adıyla birlikte bunu yazmaya özenini gösterdiğine göre bu büyük bir adam. Bunun aşkına beni bağışla dedi ve bağışlandı gibi bir teori geliştiriyorlar. Kehadedde birlikte yer olması biz senin şanını yücelttik ifadesinin buna delalet ettiği biçiminde yorumlamaya çıkıyor. Ve sadece bunlar değil pek çok Kur'an'dan da diğer ayetlerde de şanının yüce olduğunu ve bu yüceltmelerden birinin de onun isminin Allah'ın adıyla beraber anılması olduğunu müşahede ediyoruz. Burada sorun şanına kendisine mahsus bu şanın kabilesine Kureyş'ten Haşimilere, Haşimilerden Araplara biçiminde aktarılması yolunun peygamberimize salat ve selam etsin. Yine Allah önceki ilerle de sonrakilerle de kullarından herhangi birine etmiş olduğu salat ve selamın en üstünü, en çoğunu ve en yücesini ona etsin. Ümmetinden herhangi birini ona salat ve selam getirdiği için nasıl arındırıyorsa bizleri ve sizleri ona salat ve selam ile daha fazla arındırsın. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi ona olsun. Allah herhangi bir peygamberi ümmeti sebebiyle mükafatlandırılmasından daha üstün bir mükafat bizden dolayı onu mükafatlandırsın Çünkü Allah bizi tehlikeden onun sayesinde kurtarmıştır. Bizi razı olduğu dine mensup kılarak insanlar için ümmetlerin en hayırlısı yapmıştır. Bakın burada insanlar için ümmetlerin en hayırlısı. Bu ayetin de bağlamı bu şekilde değil. Yani bütün Müslümanların ümmetler içerisinde en hayırlı ümmet olduğuna delalet eden bir şey yok. Ancak o sahabenin üstünlüğüne dair kütüm hayra ümmetin uhricet siz insanlar arasında çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Bu ayet sahabenin ensar ve muhacirinin üstünlüğüne delalet eden bir ayettir ama Şafii bunu genellemiş İslam ümmetler içerisinde çıkarılmış ümmetlerin en hayırlısı biçimde yorumlamış. Engel yok. Anlaşılabilir. Küntüm uhricet dinnası. işte bu genellemeye katılabilir. Ben ona sorun yok. Ama ayetin hitap, yani küntüm uhricet dinnası küntüm hayra ümmetin uhricet dinnası ayetini okuduğunuz zaman, ha biz Müslümanlar, insanlar arasında çıkanmış en hayırlı ümmetiz diyor Allah. Şimdi anlamayın diyor. Yani onun bağlamını bilin. O bize değil, sahabeye yönelik bir hitap. Ama hitabın özel olması genelleştirmeye engel değildir. Evet bizler de onlar gibi olmaya çabalamalıyız. Ve olursak bizler de en hayırlı ümmet oluruz ve bunun duasını yapmış zaten Şafi burada. Meleklerini ve insanlardan kendilerine nimet verdiklerini yine onun sayesinde yüceltmiştir. Din ve dünya ile ilgili gizli ve açık zevkini tattığımız her nimetin, din ve dünya işlerinde bizden uzaklaştırılan her kötülüğün sebebi ancak Hz. Muhammed'dir. Nimetin en hayırlısına ve en güzeline götüren, tehlikeye, sapıklık ve kötülüklere karşı koruyan, tehlikeyi doğuran sebeplere karşı uyaran, doğru yolu gösterme ve tehlikeye karşı uyarma konusunda öğüt veren odur. Allah Hz. İbrahim ve İbrahim'in ailesine selam ettiği gibi Hazreti Muhammed'e ve onun ailesine de salat ve selam etsin. Allah övülmeye layık ve yücedir. Allah ona kitabını indirmiş ve şöyle buyurmuştur. Fussilet 41. Fussilet suresinin 41-42. ayetleri. O yüce bir kitaptır. Ona hiçbir yönden batıl karışmaz. O hakim ve ölmüş olan Allah katından indirilmiştir. Fussilet suresi Allah kötülükten kurtarıp, ışığa ve hidayete kavuşturdu. Kitapta kullarına kolaylık olsun diye lütfederek helal kıldıklarını bildirdi. Dünya ve ahirette saadetlerinin haramlardan sakınmalarında olduğunu bildiği için onları da kendilerine açıkladı. Allah onları sözle ve amelle kulluk etmeye ve haramlardan sakınmaya çağırarak itaatleriyle imtihan etti. Allah onları haramlardan korusun. Kendisine ifrat eder, itaat edenleri cennetinde ebedi kılmakla ve azabından kurtarmakla mükafatlandırdı. Ulu Allah'ın nimetin ne? Yücedir. Şimdi o yüce bir kitaptır. Ona hiçbir yönden batıl karışmaz. O hakim ve ölmüş olan Allah katına indirilmiştir. Kusilet Suresi 41. surenin 2. ayet. Kendisine isyan edenlere vereceği cezanın, kendisine itaat edenlere vereceği mükafatın zıttı olacağını onlara bildirdi. Kendilerine nispetle malları ve çocukları daha çok, daha havuzun ömürlü ve eserleri daha çok övgüye layık olan geçmiş kimselerden haber vererek onları öğütledi. O kimseler dünya hayatlarında nasiplerini aldılar. Allah'ın hükmü gelince onlara ölümü tatlandı. Emellerine ulaşamadılar. Vakitleri gelince de azabı onlara erişti. Dolayısıyla gelecekleri için ibret alsınlar, Kur'an'ı mübinni anlasınlar, kafletten önce uyansınlar, fırsat eldeyken günahkarların mazeret beyan edemeyecekleri ve fidyenin kabul olunmayacağı gün gelmeden önce iyi ameller işlesinler. Ali Imran suresinin 30. ayeti şöyle. Kıyamet günü herkes yaptığı iyiliğin mükafatına erer ve yaptığı kötülükle kendisi arasında büyük bir mesafe bulunmasını arzu eder. Yüce Allah'ın kitabında indirdiklerinin hepsi rahmet ve hüccettir. Onu bilen bilir, bilmeyen bilmez. Onu bilmeyen alim olmaz, onu bilen de cahil olmaz. Bakın bu, bu kısmı tekrar okuyorum. Yüce Allah'ın kitabında indirdiklerinin hepsi rahmet ve hüccettir. Hepsi rahmet ve hüccettir. Onu bilen bilir, bilmeyen bilmez. Onu bilmeyen alim olmaz, onu bilen de cahil olmaz. Demek ki buradaki onu ifadesi Allah'ın kitabı ise Allah'ın kitabını bilen bilir, bilmeyen bilmez. Allah'ın kitabını bilen bilgili adamdır. Allah'ın kitabını bilmeyen bilgisiz adamdır. Onu bilmeyen Allah'ın kitabını bilmeyen alim olmaz. Allah'ın kitabını bilen de cahil olmaz. Şimdi Şafii'nin burada koyduğu Kur'an'a Allah'ın kitabına yaklaşım tarzı nasıl? İnsanların ilim elde etmek için, ilim ortaya koyabilmek için Allah'ın kitabını bilmelerinin bir zorunluluk olduğu ifadesidir. Değil mi? Allah'ın kitabını şimdi bugün siz karşılaştığınız meselelere çözüm getirirken Allah'ın kitabıyla hüküm vermenizi çözüm getirmenizi mi öneriyorlar size yoksa siz o kitaba bir yaklaşmayın önce şunları bir dolaşın öyle gelin mi diyorlar. Allah'ın kitabını elinize veriyorlar mı? Şafi'nin dediğini diyorlar mı? Allah'ın kitabında indirdiklerinin hepsi rahmet ve hüccettir herkes bunu diyor da Allah'ın kitabını bilen alim olur onu bil bilen cahil olmaz diyorlar mı? Siz Allah'ın kitabını İlahiyat Fakültesi talebeleri olarak eliniz sizin altında sürekli başvuru kaynağı olarak kullanıyor musunuz? İşte kullanmanızı onaylıyorlar mı? Allah'ın kitabıyla aranızda ne var? Sen düşünün, malı mıyız? Gene bizim ses kaydı. Arada bir yapıyor mikrofonu. Neke terel arza haşi eten yeryüzünün onun dini değil mi? tenzil olarak nitelendirir. Ayetin metnini şu an alamıyorum ama hafız varsa şey yapsın veya me mealden çıkaran varsa hiçbir elçi yoktur ki biz onun getirdiklerine şeytan bir şey işte ben metnini hatırlayamıyorum dedim ya hiçbir elçi yoktur ki şeytan onun getirdiklerine bir şey karıştırmaya kalkmasın ayeti var. Şimdi burada bu hiçbir elçi kavramına Hazreti Peygamber'de girer. Şimdi değil o. Şimdi bu ayet ona da delalet ediyor. Yani onun önünden arkasından batıl gelmez ona batıl karışma hiçbir, dahi okuduğum ayette geçen hiçbirin içerisinde peygamber efendimiz de dahildir. Peygamberimize şeytanın müdahil olamayacağı anlamına da yorumlanabilir. Evet, devam edelim. İlimdeki dereceleri yönüyle insanlar sınıf sınıftır ve onların ilim bakımından mevkileri Kur'an ilmindeki derecelerine göredir. İlim tahsil etmek isteyenlerin Kur'an bilgilerini artırmaları konusunda çaba harcamaları, bu ilmin tahsiline mani olan her şeye sabretmeleri, ona elde etmeden nasları bilmek ve bunlardan hüküm çıkarmak için Allah'a karşı ihlaslı olmaları ve bu hususta kendilerine yardımcı olması için Allah'a yönelmeleri gerekir. Zira hayra ancak Allah'ın yardımıyla ulaşılır. Evet Müslümanlar gördüğünüz gibi ilim tahsil etmek isteyenlerin yöneleceği yer neresi? Kur'an. Ha Kur'an'ı anlamak için sorunun bizim önümüzde en önemli sorun şu Kur'an bizim dilimizde değil. Bizim eğitim dilimizde değil. Yani Kur'an'ın inmiş olduğu bizim anlamamıza engel olan en önemli unsurun başka dilde olması. Peki Kur'an'ı nasıl anlayacağız? Dilimizde olmadığına göre İki seçeneğimiz var. Ya o dili öğreneceğiz, anlayacağız. Ya da o dili öğrenip, anlayıp, çevirenlere tabi olacağız. Birinde tavşan var, birinde de suyu var. Yani çeviriye tabi olarak Kur'an'ı anlamaya çalışmak, tavşanın tadını suyundan almak, Kur'an'a ilim sahibi olmak için Kur'an'ı yani ana diliyle öğrenmesi zorunlu mudur? Ve, veya yeterli midir? Zorunlu mudur? Bir sorunun bir boyutu. Yeterli midir? Bir başka boyutu. Çünkü yeterlidir dediğimiz zaman Arapların hepsinin Kur'an'ı anlayan alimler olması lazım. Değiller. Yani Arapça bilmek Kur'an'ı anlamak için yeterli değil. Zorunlu budur. Bu hususta alimler arasında ittifakla kabul edilen şey şudur ki Kur'an'dan hüküm çıkaracak insanların onu mutlaka kendi dilinden anlıyor, biliyor olmaları gerekir. Yani hüküm istimbatında çeviri ve meallere yeterli değildir. Hatta belki ne diyelim ona mekruhtur diyelim, haramdır demeyelim ama caiz değildir için çünkü az önce şimdi çeviriyi okuyoruz tereddüt ediyoruz değil mi yani acaba metinde ne var metne bakalım da biz çevirelim diyoruz niçin çünkü çevirenlerin çevirilerde büyük oranda sorun şudur eee çevir kaynak dili ve çeviri dilini aynı oranda inceliklerine Derinlemesine vakıf olarak biliyor olması gerekir. Birincisi bu. Bu olmadığı zaman sorun çıkar. Bunu biliyor olsa bile, bu şekilde vakıf olsa bile mütercimin içinde bulunduğu psikolojik şartlara göre, mensubu olduğu mezhebe göre çeviri yapma olasılığı vardır. Yani mesela diyanet yayınlarında Mealler Sempozyumu var iki cilt. Aldınız mı onu? Almadıysanız alın. Orada Talip Türcan Hoca'nın bir makalesi vardı fıkhi anlayışların Kur'an çevirilerine etkisi diye. Yani bu makaleyi internete koymuş mudur? Onları bilmiyorum. İnternette varsa oradan da indirebiliriz. O mealler sempozyumu iki cilt. Keşke imkanımız olsa da yani onları okuyarak buraya gelmiş olsak. Yani onla, o şeyi çevirilerde yapılan yani işte şeyi okuyorsun. Maide suresi 6. ayeti okuyor. Ne diyor? Vemsehu birusiküm vercüleküm <gülüyor> diyor. Ve ayaklarınızı yıkayın diye çeviriyor. Onun i̇çin Hanefi mezhebinde. Yani vav ile atıf yapıyorsanız ''Raciye olacağız. Kınlar raciklarınızı lazım. Adam, adam Şii ise o da böyle okuyor. Adamın canını sıkma. Bunları da kaydetti bak şimdi. Ayetlerde anlam verebilmek için. Mesela işte, kafinin nısından en hayırlı ümmetsiniz. Şimdi bu ayeti okuduğunuz zaman kime hitap? Müslümanlara hitap. Ben de Müslümanım. Demek ki en hayırlı ümmetim diyorsun. Ama ayetin bağlamı öyle değil ki. Hitap kime? Sahabeye, Ensar'a ve Muhacirine. Niçin onlara en hayırlı ümmet olarak veriyor? Emru'nü bil maruf ve nehy'anü'l münker. İyi ile de kötülükten sakındırırsınız. Bizim hayırlı ümmet olabilmemiz için emirü'l maruf nehy'anü'l münker'i yapıyor olmamız lazım. Yapıyor muyuz? Şafii der ki, 48. maddede kaldık, değil mi? Şafii der ki, 46'da mı kaldık? Allah'ın kitabındaki hükümleri nas ve İdlal yoluyla anlayabilen ve Allah'ın kendilerine söz ve amel bakımından bildiklerine uygun olarak davranmaya muvaffak kıldığı kimseler, dinleri ve dünyalarında fazilet sahibi olmuş, şüpheleri son bulmuş, kalplerini hizm, hikmet aydınlatmış ve dinde imamet mevkiini hak etmiş kimselerdir. İşte bunun altını çizin. Allah'ın kitabındaki hükümleri, ahkamül Kur'an, nas ve istitlal yoluyla anlayabilen Nas, Nas'ta yer alan o hükümlerin Nas'ta yer alan ifadelerini ve onları düşünerek o Nasları düşünerek ondan istitlal yoluyla hükümleri elde edebilenler ki bunlara ne deniyor? Müştehit ve Allah'ın kendilerine söz ve amel bakımından bildiklerine uygun olarak davranmaya muvaffak kıldığı kimseler. Söz ve amel yani için yapmadıklarınızı söylersiniz ayetiyle muhatap. Sözüyle fiili birbirine mutabık olan, yalnız işte burada Şafii bildiklerine uygun olarak davranmaya muvaffak kıldığı demiş. Yani Allah nasip ediyor bunu. Yani insan kendisi böyle daranamıyormuş gibi bir anlayış çıkıyor. Doğru değil. Dinleri ve dünyalarında fazilet sahibi olmuş, şüpheleri son bulmuş, kalplerini hikmet aydınlatmış ve dinde imamet mevkiini hak etmiş kimselerdir. Ki bunlara müştehidin İmam Şafii'ye göre müştehidin özelliklerinden bazıları diye üzerine yazabilirsin. Bize nimetlerini hak etmeden veren, şükrünü edadaki kusurumuza rağmen onları bizim için devam ettiren ve bizi insanlar için yaratılan en hayırlı ümmete dahil eden Allah'tan kitabını ve peygamberinin sünnetini anlamayı kitabını ve peygamberinin sünnetini anlamayı onun hakkını yerine getirecek ve bize daha fazla ürkünü sağlayacak olan söz ve ameli nasip etmesini dileriz. Şafii der ki Allah'ın kitabında Müslümanlardan birinin karşılaşacağı herhangi bir hadise inin hükmünü doğru olarak gösterecek bir delil mutlaka vardır bunun altını çizelim. Allah'ın kitabında bu çok iddialı bir Allah'ın kitabında Müslümanlardan birinin karşılaşacağı herhangi bir hadisenin hükmünü doğru olarak gösterecek bir delil mutlak bu ne demek Müslümanların karşılaşacağı her bir hadiseyle ilgili bir hüküm Kur'an'da delaka vardır. Bu peygamberin Muazı Yemen'e gönderirken sorduğu soruya çelişik bir iddia değil. Yani peygamber Muazı gönderdiği zaman ona ne sordu? Ne cevap aldı? Allah ondan sonra ya onda bulamazsan ifadesi her şeyin Allah'ın kitabında olamayacağının göstergesi değil mi? Yani peygamber benim çekim devamında şunu. Ama Şafi bakın ona aykırı bir şey şu. Allah'ın kitabında Müslümanlardan birinin karşılaşacağı her hangi Bakın burada ifade mutlak. Herhangi bir hadisenin yani hangi hadise olursa olsun Allah'ın kitabında o hadisenin hükmünü doğru olarak gösterecek bir delil. O zaman şafi delille ne anlıyor değil mi? Mutlaka var. Yüce Allah şöyle buyurmuştur İbrahim Suresi 1. ayet. Bu Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa yüce ve övülmüş olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir bir kitaptır. İbrahim Suresi 1. ayet. Metne bakalım. Sonra şöyle buyurmuştur. Nakl Suresi 44. ayet. Biz sana da insanlara kendilerine indirilenleri açıklayasın diye Kur'an'ı gönderdik. Umulur ki onlar düşünürler. Ve şöyle buyurur Nahl Suresi 89. Ayet Biz sana her şeyi açıklamak üzere, biz sana her şeyi açıklamak için Müslümanlara hidayet, rahmet ve müjde olmak üzere kitabı indirdik. Ve Yüce Allah şöyle buyurur, Şura Suresi 52. Ayet Biz sana emrimizden bir Kur'an vahyet. Sen daha önce kitap ve imanın ne olduğunu bilmiyordun. Fakat biz onu kullarımızdan dilediklerimize doğru yola iletmemiz için bir nur kıldık. Sen de doğru yola iletirsin. Şura Suresi 52. Ayet Beyanın mahiyetinde